256. mektup Bu mektup Meyan Şey Bediüzzine yazılmıştır. Kutup ve Kutbül Aktab ve Gavs ne demek olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği, sevdiği insanlara selam olsun. Bir dervişe gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizleri çok sevindirdi. Sual. Kutup, Kutbül Aktab, Gavs ve Halife ne demektir? Her birinin vazifesi nedir? Vazifelerinin neler olduğunu belirler mi, bilmezler mi? Bir kimsenin kutbül aktab olduğu kayıptan müjdelenirmiş. Bu doğru mudur yoksa hayal midir? Cevap: Rasulullah'ın izinde ilerleyenlerin büyükleri ona uyarak nübüvvet makamının derecelerini geçtikten sonra işlerinden bir kaçına imamet makamı verirler. Başkalarını o dereceleri geçirmekte de bırakıp bu makamı vermezler. Bu büyüklerde. Onlar gibi bu dereceleri geçmişlerdir. İmamet makamını aldıkları için onlardan ayrılırlar. Bu makama bağlı olan şeylerden mahrumdurlar. Resulullah'a tabi olanların büyükleri peygamberliğin vilayet derecelerini tamamlayınca bunlardan birkaçına hilafet makamını verirler. Geri kalanlara bu makamı vermeyip yalnız o dereceleri geçirirler. İmamet ve hilafet makamları o derecelerin kendilerinin geçerek elde edilir. Bu derecelerin zıllerinde, görüntülerinde imamet makamının karşılığı kutbi irşat makamıdır. İlafet makamının karşılığı ise kutbi medar makamıdır. Aşağıda bulunan bu iki makam yukarıdaki o iki makamın sanki zilli, gölgesin gibidir. Muhyiddin-i Arabi Hazretlerine göre gavs kutbi medar demektir. Kutbi medar'dan başka bir gavsık makamı olmadığını söylemektedir. Bu fakire göre Gaws başkadır. Kutb-i Medar başkadır. Gaws daha üstün olup Kutb-i Medar'ın yardımcısıdır. Kutb-i Medar birçok işlerinde ondan yardım bekler. Abdal denilen makamlara getirilecek evliyayı seçmekte bunun rolü vardır. Kutb'un yardımcıları, hizmet edenleri çok olduğundan Kutb'a Kutbul Aktab da denir. Çünkü Kutbul Aktab'ın yardımcıları, hizmet edenleri onun vekilleri demektir. Bunun içindir ki muhiddin Arabi buyuruyor ki, Müslümanların olsun, kafirlerin olsun, her şeyde bir kutup bulunur. Makam sahibi olan bilgi sahibi olur. Makam derecesi verilen fakat makam verilmeyen velinin ilim sahibi olması lazım değildir. Yaptığı hizmetleri bilse de olur bilmese de. Gaypten gelen müjde o makamın derecesine yükseldiğini bildirir. O makamın verildiğini göstermez. Sual Ebu Bekir radiyallahu an imanı ile bütün ümmetin imanı tartılsa Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir. Hadis-i şerifindeki iman nedir? Onun imanı niçin daha yüksektir? Cevap İmanın üstün olması, iman edilecek şeyler üstün olduğu içindir. Ebu Bekir'in iman ettiği şeyler, ümmetin iman ettiği şeylerin üstünde olduğu için hepsinden ağır olmaktadır. Yavrum Tasavvuf yolunda yüklenirken öyle bir yere çıkılır ki bir nokta daha çıkılsa o noktaya çıkmaktan geçilen dereceler oraya kadar olan bütün derecelerden daha yüksektir. Çünkü o nokta aşağıda olanların hepsinden daha çoktur. Bu noktanın üstündeki nokta da bu noktadan öylece daha yüksektir. Çünkü altındaki nokta kendi altındakilerin hepsiyle birlikte üstündeki noktadan çok küçüktürler. Daha yukarıdaki bütün noktalarda hep böyledir. İşte bir kimsenin iman ettiği şeylerin derecesi yukardaysa, altındaki derecelerde onların hepsinden ağır gelir. Bunun içindir ki arif ilerlerken bir yere gelir ki bir anda o ana kadar kazandıklarının hepsini kazanır. Bu fakirin ölçüsüne göre bir anda önceki derecelerin hepsinden daha çok dereceleri geçmektedir. Bu Allahu Teala'nın ihsanıdır. Allahu Teala bunu dilediğine ihsan eder. Allahu Teala çok büyük ihsan sahibidir. Sual Şey necmeddin Kübri bir müridini bir velinin yanına gönderdi ki kendisini hangi peygamberin terbiyesi altında bulunduğunu anlamış olsun. O zat müride cühüdün ne yapıyor dedi. Şey Necmeddin-i bu sözden kendinin Musa aleyhisselamın terbiyesi altında olduğunu anladı. O sözden bunu nasıl anladı? Cevap Cühüd, Yahudi demektir. Musa aleyhisselamın ümmetine verilen isimdir. Buradan anlaşıldı. Sual Nişâ Puri tefsirinde diyor ki ''İnne şâniyeke hüvel evter'' Ya harfiyle yazılıyor. Bunun doğrusu nasıldır? Ya ile midir, Hamze ile midir? Cevap Doğrusu Hamze'lidir. Ya ile yazılı olanlar Kur'an-ı Kerim'in meşhur olmayan okunmasıdır. 257. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Numan Hazretlerine yazılmıştır. Tasavvufu kısaca bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamdolsun ve onun sevgili peygamberi, insanların her bakımdan en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'a dua ve selam olsun. Kıymetli mektubunuz geldi. Okuyunca çok sevindirdi. Tasavvuf yolunun bildirilmesini istiyorsunuz. Bu konuda bir şeyler yazmıştım. Nasip olursa temize çeker gönderirim. Şimdilik bu yolu kısaca yazıyorum. Dikkatli okuyunuz. Kıymetli Seyyid kardeşim, bizim seçtiğimiz yolda ilerlemeye kalpten başlanır. Kalp madde değildir. Maddesiz, ölçüsüz olan alemi emirdendir. Bu yolda kalbi geçtikten sonra kalbin üstünde olan ruh mertebeleriyle ilerlenir. Ruh mertebeleri bitince sır denilen mertebelerle ilerlenir. Sır denilen yerler ruh mertebelerinin üstüdür. Bundan sonra hafi denilen makamlarda, ondan sonra ahva mertebelerinde ilerlenir. Bu beş latife geçildikten sonra ve her birine mahsus olan ilinlere ve marifetlere kavuşulduktan sonra ve her birinde başka başka haller, vecder hasıl olduktan sonra bu beş çevherin asıllarında, kaynaklarında ilerlemeye başlanır. Bu beş asıl âlem kebirdendir. Âlem-i bulunan her şeyin aslı alemi kebirdedir. Âlem-i sangirdemek, İnsanda bulunan şeyler demektir. Alem-i Kebir demek insanın dışında bulunan her şey demektir. Bu beş asılda ilerlemeye arştan başlanır. Arş insanın kalbinin asıdır. Arştan sonra ruhun aslı olan mertebelerde ilerlenir. Bu mertebeler arştan üstündür. Bu ikinci asın üstü sırrın aslı olan makamdandır. İnsan sırrının ası olan mertebelerin üstünü hafi denilen halifenin asıdır. Bunun üstü de afa denilen cevherin ası olan makamdır. Âlem-i bu 5 ası her bakımdan geçtikten son noktasına erdikten sonra imkan dairesi tamam olmuş, bütün mahluklar geçmiş olur. Böylece fena denilen konaklardan birincisine ayak basılmış olur. Bundan sonra ilerlemek nasip olursa Allahu Teâlâ'nın isimlerinin, sıfatlarının zilleri, gölgeleri, görüntülerinde ilerlenir. Bu görüntüler vücutla imkan arasında yani Allahu Teala'nın sıfatları ile arasında köprü ortak gibidirler ve alemi kebirde bulunan beş aslında asılı, temeli, kökü gibidir. Bu temellerde ilerlemekte bunlardan hasıl olan beş asılda ve bunların görüntüsü gibi olan beş şevherde ilerlemek sırasıyla olur. Allahu Teala lütfederek, ederek ihsan ederek bu beş zilin her mertebesi tamamen geçilip sonuna varılırsa Allah-u Teala'nın isimlerinde ve sıfatlarında ilerlemek nasip olur. İsimler sıfatlar tecelli etmeye başlar. Allahu u şuunatı ve itibaratı zuhur eder. Burada ailemi emrinde hepsi geçilmiş, hepsinin hakkı verilmiş olur. Eğer Allahu Teala ihsan ederek bu makamdan da ilerlemek nasip olursa, nefs itminanına kavuşulur ve ilerleyerek kavuşulan makamların sonu olan rıza makamı hasıl olur. Bundan sonra şerhi sadır hasıl olur ve isamı hakikiyle şereflenir. Bu kemalatın üstünlüklerinin yanında ailemi emirden olan beş latifenin üstünlükleri çok aşağı kalmaktadır. Okyanus'un yanında bir damla su gibi bile değildir. Bütün bu kemaller üstünlükleri ismi zahir kemalleridir. İsmi batın kemalleri başkadır. Bunlar yazılamaz, anlatılamaz. Bu iki isim bütün kemalleri, üstünlükleri hansıl olursa salik iki kanada kavuşmuş olur. Bu iki kanatta alemi kuds ilahi alemde sonsuz uçabilir. Bunları birkaç mektupta daha yazmıştım. Kıymetli oğlum hepsini bir araya toplamaktadır. Kolayını bulursanız buraya geliniz. Fakat orayı boş bırakmayınız. Oranın düzeni bozulmasın. Seçtiğiniz birisini yerinize bırakın, yalnız gelin. Bir daha buluşabilir miyiz ancak Allahu Teala bilir. 258. mektup. Bu mektup şerif hana yazılmıştır. Allahu Teala'nın yakın olduğunu açıklamaktadır. Allahu Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği temiz insanlara selam olsun. Lütfederek göndermiş olduğunuz kıymetli mektubunuz gelerek bizleri çok sevindirdi. Allahu Teala da sizi sevindirsin yavrum. Allahu Teala'nın bizlere kendimizden daha yakın olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Ama ne yapalım ki Allahu Teala akıllarımızın, düşüncelerimizin ve belgelerimizin ve anlayışımızın ötesindedir. Ötelerin ötesindedir. Şunu da biliyoruz ki, bu ötelik, uzaklık, yakınlık bakımından olup, uzaklık bakımından değildir. Allahu Teala her yakından daha yakındır. Hatta O'nun bir olan zatı, yani kendisi, bize sıfatlardan daha yakındır. Halbuki bizler o sıfatlarla var olduk ve varız. Bunu akıl anlayamaz. Çünkü bir şeye bakmasının, kendisinden daha yakın olmasını düşünülemez. Bunu açıklayabilmek için bir misal aradımsa da bulamadım. Bu bilgi kesin olarak nansa yani Kur'an-ı Kerim'e dayanmaktadır. Doğru olan keşifler de böyle olduğunu gösteriyor. Tarikat sahipleri tevhidten ve birleşmekten söz etmişlerdir. Yakınlıktan, beraber olmaktan uzun uzun konuşmuşlardır. Fakat Allahu Teala'nın çok yakın olduğunu hiç söylemediler. İnsanları şaşkınlıktan kurtaracak bir açıklama yapmamışlardı. Şaşılacak şeydir ki Allahu Teala'nın bize çok yakın olması ''Bizim ona çok uzak olmamıza sebep olmuştur. Bunu iyi anlayınız. Sözümüzde işaretler ve beşaretler vardır. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selam olsun. Kim bulur zorla maksuduna her zaman zafer. Gelir elbet zuhura neyse hükmü kader.'' 259. Mektup Bu mektubu oğlu, akli ve nakli ilimlerde yükselmiş Hace Muhammed Said Rahmetullahu Aleyh Hazretlerine yazılmıştır. Peygamber aleyhissalatu vesselam gönderilmesinin faydaları ve aklın yalnız başına Allahu u Teala'yı tanımayacağı ve dağda büyümüş ve cahillik zamanında yani peygamber gönderilmemiş olan zamanlarda yaşamış kafirlerin ve kafir memleketlerinde ölen kafir çocuklarının ahirette ne olacakları, ve dünyanın her yerine mesela eski Hintlere peygamber gelmiş olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala'ya sonsuz hamd olsun ki bizleri Müslüman olmak da şereflendirdi. O doğru yolu göstermeseydi kim bulabilirdi? Onun peygamberlerine inanırız. Hepsi doğru söylemiştir. Allahu Teala'nın insanlara peygamberleri göndermesi en büyük nimettir. Bu iyiliğin şükrü hangi ağza yapılabilir? Hangi kalp onlara göndermenin iyiliğini kavrayabilir? Hangi vücut ve ağza o iyiliklere şükür olabilecek bir şey yapabilir? O büyük insanların mübarek varlıkları olmasaydı bu alemi yaratanın varlığı, biz kısa akıllı insanlara kim gösterirdi? Eski Yunanlıların ilk feylesofları ve her zaman her yerde bulunan fen taklitçileri o kadar zeki ve kurnaz oldukları halde yaratanın varlığını anlayamadılar. Bu kainatı böyle gelmiş, böyle gider. ''Canlılar da birbirinden meydana gelip ürer. Bu böylece devam eder.'' dediler. Cahillik devri geçip yani peygamberlerin davetlerinin nurlarıyla alem aydınlanınca sonra gelen Yunan filozofları o nurların ışıklarıyla uyanarak üstatlarının sözlerini reddettiler. Bir yaratanın bulunduğunu kitaplarına yazdılar ve bir olduğunu ispat ettiler. O halde insanın aklı o büyüklerin nurlarıyla aydınlanmadıkça bunu bulamıyor.'' Peygamberler olmadıkça bizim düşüncelerimiz doğru yola yaklaşmıyor. Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyh ve yetiştirdiği büyükler acaba neden Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini aklın yalnız başına bulunabileceğini söylediler? Dağda, çölde yetişip de putlara tapanların peygamberden haberi olmasan bile cehenneme gideceklerini söylediler. Akıllarıyla bulmaları lazımdı dediler. Biz böyle anlamıyoruz. Bunların kendilerine hakikat duyurulmadıkça kâfir olmayacaklarını söylüyoruz. Bu haber de peygamberlerle gönderilmektedir. Evet, Allahu Teala aklı doğru yolu bulmak için yaratmışsa da yalnız başına bulamaz. Akla o yol haber verilmedikçe şiddetli azap yapılmaz. Sual. Dağda yetişip hiçbir din duymayıp puta tapan müşrikler cehennemde sonsuz kalmazsa cennete gitmesi lazım gelir. Bu da olamaz. Çünkü müşriklere cennet haramdır yani yasaktır. Bunların yeri cehennemdir. Nitekim Allahu Teala Maide suresi 75. ayetinde İsa aleyhisselamın malen Allahu Teala'dan başkasına tapanlar, başkasının sözlerini onun emrinden üstün tutanlar cennete giremez. Onların konacağı yeri cehennemdir dediğini beyan buyurdu. Ahirette cennette cehennemden başka yer de yoktur. Araf'ta kalanlar bir müddet sonra cennete gideceklerdir. Sonsuz kalınacak yer ya cennettir, ya cehennem. Bunlar hangisinde kalacaktır? Cevap Buna cevap vermek çok güç. Kıymetli yavrum. Biliyorsunuz ki, çok zaman bunu bana sormuştun. Kalbe rahat verecek bir cevap bulamamıştı. Bu suali hal etmek için Fütuhat-ı Mekkiye sahibinin muhiddin Arabi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü bunları dine davet eder. Kabul eden cennete, etmeyen cehenneme sokulur sözü bu fakire iyi gelmiyor. Çünkü ahiret mükafat yeridir, hesap yeridir. Emir yeri, iş yeri değildir ki orada peygamber gönderilsin. Çok zaman sonra Allahu Teala merhamet ederek bu meselenin hallini ihsan eyledi. Şöyle bildirdi ki bu müşrikler ne cennete ne de cehennemde kalmayacak. Ahirette dirildikten sonra hesaba çekilip kabahatleri kadar mahşer yerinde azap çekeceklerdir. Herkesin hakkı verildikten sonra bütün hayvanlar gibi bunlar da yok edilecektir. Bir yerde sonsuz kalmayacaktır. Bu cevabımız peygamberin huzurunda söylenseydi hepsi beğenir, kabul buyururdu. Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir. Herkesin aklı birçok dünya işerinde bile şaşırıp yanılırken iyiliklerine, merhametine son bulunmayan peygamberimiz peygamberleriyle haber vermeden yalnız akıllarıyla bulamadıkları için kullarını sonsuz olarak ateşte yakacağını söylemek bu fakire ağır geliyor. Böyle kimselerin sonsuz olarak cennette kalacaklarını söylemek nasıl çok yersizse, sonsuz azap çekeceklerini söylemek de öyle yersiz olur. Nitekim itikatta ikinci imamımız Ebul Haseni Ali Eşari bunların cehenneme girmeyeceklerini söylüyorsa da bu sözünden cennette kalacakları anlaşılıyor. Çünkü ikisinden başka yer yoktur. O halde cevabın doğrusu bize bildirilendir. Yani mahşer günü hesapları görüldükten sonra yok edileceklerdir. Bu fakire göre kafirlerin çocukları da böyle olacaktır. Çünkü cennete girmek imanlıdır. Ya kendisi iman etmiş olacak veya imanlının çocuğu olduğu için yahut ana babası birlikte mürtet olunca kendisi Darül İslam'da kaldığı için imanlı sayılmış olacak. Darül İslam'da bulunan müşriklerin çocukları ve zimmiilerin çocukları da Darül Harfteki kafirlerin çocukları gibidir. Çünkü bu çocuklarda iman yoktur. Bunlar cennete giremez. Cehennemde sonsuz kalmakta tekliften sonra inanmamanın cezasıdır. Çocuksa mükellef değildir. Bunlar hayvanlar gibi diriltilip hesapları görüldükten sonra yok edilecektir. Eskiden bir peygamberin vefatından sonra çok vakit geçip zalimler tarafından din bozulup unutulduğu zamanlarda yaşayıp peygamberlerden haberi olmayan insanlar da kıyamette böyle sonradan tekrar yok edilecektir. Ey yavrum! Bu fakir çok geniş ve çok derin düşünüyorum da peygamberimizin haberi yetişmeyen yeryüzünde hiçbir yer kalmadığını anlıyorum. Bütün dünyanın onun davet nuruyla güneş gibi aydınlandığı görülüyor. Hatta Duvar arkasında bulunan Yecüc ve Mecüc'e bile ulaşmış bulunuyor. Eski zamanlarda bütün dünyada peygamber gönderilmedik bir yer kalmamış gibidir. Hatta bundan en mahrum zannedilen Hindistan'da bile Hindilerden bir peygamber yapılmış, Allahu Teala'nın emirleri bildirilmiştir. Hindistan'ın bazı kısımlarında anlaşılıyor ki, peygamberin nurları küfür karanlıkları içinde yıldızlar gibi parlamıştır. Eğer merak ediyorsan bu şeyleri söyleyeyim. Bazı peygamberlere bir kişi bile inanmamış, kimse kabul etmemiştir. Yalnız bir kişinin inandığı peygamberler dolmuştur. Bazılarına da iki veya üç kimse iman etmiştir. Hindistan'da bir peygambere üç kişiden çok inanan olduğu görülemiyor. Yani dört tane ümmeti bulunan peygamber olmamıştır. Hintlilerin tapındıkları kimselerden bazılarının kitaplarında Allahu Teala'nın varlığı ve sıfatları hakkında görülen yazıları hep o peygamberin ışıklarının akit çünkü her asırda her ümmete peygamber gelerek Allahu Teala'nın varlığını ve sıfatlarını bildirmiştir. Onların mübarek varlıkları olmasaydı küfür ve günah pislikleri kirlenmiş olan akıllar iman devletine kavuşamazdı. Bu ahmaklar çürük akıllarıyla herkesi kandırıp kendilerine tapmaya zorlamış. Sizi biz kurtardık. Bizim sayemizde yaşıyorsunuz diyerek kendilerinden başka bir kuvvetin bulunmadığını sanmıştır. Nitekim Mısır firavunları eğer benden başkasına taparsan seni hasbederim demiştir. Bazıları da bu kainatın bir yaratanı olduğunu işittiklerinden kendilerine yaratıcı, ebedi lider dediremeyeceklerini anlayarak bir yaratanın varlığını söylemiş. Fakat bunun kendilerine sirayet ettiğini bildirerek bu hileyle insanları kendine tapındırmaya uğraşmıştır. Bugün Hindistan'da yayılmış olan Bremen ve Buda dinlerinde oradaki eski peygamberlerin kitaplarından sözlerinden alınmış kıymetli bilgilerin bulunduğu görülmektedir. Bremen ve Buda dinleri Hristiyanlık dini gibi eski peygamberlerin bildirdiği doğru dinlerin bozulmuş, değiştirilmiş bir halidir. Bunların hepsi Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmadıkları için kafirdir. Seyyid Şerif Cürcani Rahmetullahi Aleyh, Şerhi Mevakıf sonunda üçüncü maksatta buyuruyor ki, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmayan kafir olur. Bunlardan Yahudi ve Nasara, Hristiyan, başka peygamberlere inanıyor. Semavi dinlere inananlara ehli kitap yani iki ı kafir denir. Başka peygamberlere de inanmayanlardan bu rehmenler Allahu Teala'nın varlığına inanmaktadır. Dehriye ise Allahu Teala'ya da inanmıyor. Her şey tabiatta kanunlarıyla var oluyor. Bir yaratıcı yoktur. Dehir yani zaman ilerledikçe her şey değişmektedir diyor. Mecusiler Allahu Teala'nın iki olduğuna, müşrikler ve putperestlerse çok olduğuna inanıyor. Bremen mecusi ve putperestler kitapsız kafirlerdir. Çünkü peygamberlere inanmıyorlar. Bir semavi kitap okumuyorlar. Komünistlerse dinsiz, tanrısız kafir olup dehriye kısmındadır. Şimdi yeryüzünde değiştirilmemiş bulunan hak din yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dinidir. Bu dinin kıyamete kadar bozulmayacağını, doğru olarak kalacağını Allahu Teala söylüyor. 260. Mektup Bu mektup hakikatleri bilen, marifetler sahibi, ilahi feyzere, sonsuz rahmetlere kavuşmuş olan Şeyh Muhammed Sadık'a yazılmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin yolunu ve vilayeti evliya, vilayeti enbiya ve vilayeti ulyayı ve insandaki on latifeyi bildirmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstününe salat ve selam olsun. Ey oğlum! Allahu Teala seni mesûd eylesin. İnsana âlemi sagir yani küçük âlem denir. Bu ailemin sagir on parçadan meydana gelmiştir. Bu on parçanın beşi âlemi emirdendir. Bu âlemde madde ve ölçmek yoktur. Bu beş latife kalp, ruh, sır, hafi ve ahvadır. Bu beş latifenin asılları ve kökleri âlemi kebirdendir. Alemi kebir büyük alem demektir, insandan başka her şey demektir. İnsanı meydana getirmiş olan on parçadan dördü katı, sıvı, gaz mandeleri ve enerjidir. Bunların asılları da alemi kebirdendir. Bu latifenin asılları arşın dışında görülür. Arşın dışı alemi emirdir, yani mandisiz hacimsizdir. Bunun için alemi emre la mekani denir. İmkân dairesi yani mahluklar bu beş asın sonunda biter. Arşın içindeki mahluklar maddeden yapılmıştır. Zamanlı ve hacimlidirler. Bunlara alemi halk yani ölçü âlemi denir. Halk ölçü ne demektir? Mahluklar âlemde vücudun birleşmesinden meydana gelmiştir. Âlemle vücudun birleşmesi beş asın sonuna kadardır. Akıllı uyanık bir salik yani tasavvuf yolcusu, yaratılışında Muhammed ise âlemi emrin beş latifesini sırlarıyla geçtikten sonra Bunların alemi kebirdeki asıllarında seyreder yani ilerler. Allahu Teala'nın lütfuyla bu beş asrın her birini inceden inceye geçerek sonuna gelir. Böylece imkan dairesini seyri illallah'la bitirmiş olur. Fena hasıl olduğu denir. Şimdi vilayeti soguraya başlamış olur. Bu vilayete vilayeti evliya da denir. Bundan sonra bu beş asrın da ası olan Allahu Teala'nın isimlerinin zırhlarında seyre başlar. Bu zırlerde Adem bulunmaz. Allahu Teala'nın ihsanıyla bu zilleri birer birer seyri filâla geçerek sonuna varır. Böylece isimlerin zırları biterek Allahu Teala'nın isimleri ve sıfatları mertebesine erişir. Vilayet Sugra'da yükselmek buraya kadardır. Burada tam fena hasıl olmaya başlar. Vilayeti kübra'ya ayak basılmış olur. Bu vilayete vilayet-i embiya da denir. Peygamberlerden ve meleklerden başka bütün mahlukların mevde-i bu zil dairesinde bulunur. Bu ismin zilli bir insanın mevde-i tayyünüdür. Peygamberlerden sonra insanların en üstüne olan Hz. Ebubekir'in mevde-i tayyünü bu dairenin en üstündeki noktadır. Salih kendini mevde-i olan isme varınca seyri illallahı bitirir demişlerdir. Buradaki isim Allahu Teala'nın isminin kendi değildir. Bu ismin zillerine varınca demektedir ki o ismenin zillerinden bir zildir. Bu ziller isimlerin ve sıfatların tasviliidirler. Mesela ilim sıfatının parçaları vardır. Bu parçalar birer birer bu sıfatın zilleridir. Bu sıfat o zillerin icmali topluluğudur. Bu parçalardan her biri peygamberlerden başka bir insanın mevdi itaýünüdür. Peygamberlerin ve meleklerin mevdi itaýünleri bu parçaların asılları, bütünleri olan isimlerdir. Mesela ilim, kudret ve irade gibi sıfatlardır. Birçok kimsenin mevde-i tek bir sıfattır. Fakat çeşitli bakımlardan ayrılır. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın mevde-i ilim şanıdır. Yine bu ilim sıfatı başka bir bakımdan İbrahim Aleyhisselam'ın da mevde-i Yine bu sıfat başka bir bakımdan da Nuh Aleyhisselam'ın mevde-i Bu çeşitli bakımlar Hacı Muhammed Eşref'e yazılan mektupta açıklanmıştır. Büyüklerden kimisi hakikati Muhammed'i, tayyuni evveldir, her kemalin bir arada bulunduğu hazrettir. Buna vahdet denir demişlerdir. Bu fakirin anlattığına göre bu vahdet mertebesi, bu zıl dairesinin merkezi, topluluğudur. Bu sözümü şu anda kuvvetlendiriyor ki insanların mevdi-i isimlerin ve sıfatların ilimdeki suretleri, görüntüleridir demişlerdir. İlimdeki varlık kendisi değil, kendisinin zıllidir, görüntüsüdür. Bunun için ilimdeki bu suretler isimlerin ve sıfatların zırlarıdır. Bizim bu dairemiz zırhlar dairesinin çevresi ve merkezidir. Asıl daire değildir. bozıl zıl dairesini teayyün evvel sanmıştır. Bunun merkezini topluluk bilerek vahdet demişlerdir. Bu merkezin açılmasını yani çevresini vataniyet sanmışlardır. Zıl dairesinin üstü olan isimlerin ve sıfatların dairesini teayyünlerle bağlılığı olmayan zatı ı Teala sanmışlardır. Haşa, öyle değildir. Çünkü o büyüklere göre isimler ve sıfatlar zatın kendisidirler. Zattan ayrı başka değillerdir. Bunun için zıl dairesinin üstü yani isimlerin ve sıfatların mertebesi zatın kendisi olur. Ondan ayrı olmaz. Halbuki zatar zatdan ayrı olarak var olduklarından isimlerin ve sıfatların dairesi zatı ı Teala'dan ayrı olur. Sıfatları zatın kendisi demişler, böyle olmadığını bilememişlerdir. Zıl dairesinin merkezi, bu dairenin aslı olan üst dairenin merkezinin zıllidir. Üst daire, isimlerin, sıfatların, şanların ve itibaratın dairesidir. Hakikati Muhammed'i, bu asıl dairenin merkezidir. İsimlerin ve şanların topluluğudur. Bu dairede isimlerin ve sıfatların yayılması, vataniyet mertebesidir. İsimlerin zıllarının mertebesinde vatet ve vataniyet kelimelerini kullanmak, zılli asılla karıştırmaktan ileri gelmektedir. Buradaki seyre seyri fillallah demek de böyledir. Çünkü seyir seyri illallah'tır. Bu seyirden sonra eğer yükselmek nasip olursa zıl dairesinin aslı olan isimlerin ve sıfatların dairesinde seyri fillallah ile seyrolunur. olunur. i Kübra derecesine başlar. Bu vilayeti i Kübra peygamberlere mahsustur. Onların izlerinden gittikleri için ashab-ı kiram da bu nimete kavuşurlar. Bu düşey durumdaki dairenin yatay çapının altında bulunan yarım dairede isimler ve sıfat-ı zaide bulunur. Üstteki yarım dairede şun ve itibarat-ı zaiye bulunur. Alem-i emrin beş latifesi bu isimler ve şanlar dairesinin sonuna kadardır. Allahu u Teala'nın lütfu ve ihsanıyla eğer sıfatlar ve şanlar makamından yukarı çıkılırsa bunların aslı olan dairede seyre olur. Bu asılların dairesinden sonra bunların da asılları dairesinde seyre olur. Bu daireyi de geçtikten sonra bunun üstündeki daireden bir kaos, bir yay görünür. Bunu da geçmek lazımdır. Bu üst daireden bir yaydan başka bir şey görünmediğinden yalnız kaos diyerek sözü kesiyoruz. Burada ince bir sır vardır. Bu sırrı bildirmediler. İsimlerin ve sıfatların ve şunların mevdelerinde imtinağına kavuşur. Yine bu makamda şerhi i bu makamda nefsi mutmainne göğse yerleşir ve rıza makamına kavuşur. Bu makam vilayeti Kübra'nın sonudur. Bu vilayete, vilayeti Embiya da dendiği yukarıda bildirilmiştir. Seyir buraya kadar varınca iş bitti sanıldı. Bunların hepsi ismin zahirinin açıklanmasıdır. Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanıyla ismi batında seyir bitince iki kanat elde edilmiş oldu. Bize doğru yolu gösteren Allahu Teala'ya hamdolsun. O bize doğru yolu göstermeseydi biz bulamazdık. Rab'bimizin peygamberleri doğru sözlü olarak gelmişlerdir. Ey oğlum, ismi batındaki seyirden ne yazayım ki o seyri örtmek gizlemek lazımdır. O makamdan şu kadar açıklanabilir ki ismi zahirde seyir, sıfatlarda seyir olup zatıte teâlâ ile hiç ilgisi yoktur. İsmi batında seyir de her ne kadar isimlerde seyirdir. Fakat bu seyir zatı teâlâ ile ilgilidir. Bu isimler zatı teâlâyı örten perdeler gibidir. Mesela isim sıfatından Zat-ı Teala hiç akla gelmez. Alim ismi ise sıfat perdesinin gerisinde Zat-ı bildirmektedir. Çünkü alim ilim sahibi olan zattır. O halde ilim seyir, ismin zahirde seirdir. Alimde seyir, ismi batında seyirdir. Öteki sıfatlar ve isimler de böyledir. İsmi batınla ilgili olan isimler meleklerin mebde-i tayyunleridir. Bu isimlerde seyre başlamak vilayeti ulya'ya ayak basmak olur. Bu vilayete vilayeti meleği ala da denir. Mele cemaat kalabalık demektir. İsmi zahirdeyse ismi batını anlatırken bildirdiğimiz ismiyle alim arasındaki farkı az sanmayınız. Yer göresi ile arş arasındaki uzaklık o iki isim arasındaki uzaklık yanında okyanus yanında bir damla su gibidir. Söylemeleri yakın, kendileri çok uzaktır. Kısaca söylediğimiz her makamda böyledir. Mesela alemi evrenin evrin baş latifelerini geçip bunların asıllarında seyri olunur. Böylece imkan yani mahluklar dairesi biter sözüyle seyri illallah başından sonuna kadar anlatılmıştır. Melekler ve ruhlar oraya elli bin senelik bir günde çıkarlar buyurulmaktadır. Böyle olmakla beraber Allahu Teala'nın ihsanının çekmesiyle bu uzun zamanlık iş göz açıp kapayıncaya kadar yapılabilir. Farisi'nin dediği gibi, kelimelerle yapılan işlerde güçlük yoktur. Yine bunun gibi, isimlerin ve sıfatların şuunların ve itibaratın dairesinin geçerek bunların asıllarında seyir olunur denildi. İsimlerin, sıfatların, şuun ve itibaratın hepsini geçmek söylemekle kolaydır. Fakat bunları geçmek zordur. O kadar çok zordur ki, tasavvuf büyükleri, insanı kavuşturan konaklar sonsuzdur, bitmez, tükenmezdir demiştir. Mertebelerin hepsi seyir edilmez. Farisi'nin dediği gibi, onun güzelliği bitmez, Sa'di'nin sözü tükenmez.